Merhaba, 4 gün önce Soma'nın Yirca Köyü'nde kurulması planlanan kömürlü termik santral için Colin Şirketler Grubu sabah saatlerinde hukuksuz bir biçimde zeytinlik alanına girerek bölgede 5000'e yakın zeytin ağacını kesmişti. 7 Kasım günü şirkete ait yaklaşık 150 güvenlik görevlisi ağaç kesimine engel olmak isteyen köylülere karşı şiddet uyguladı. Üzerlerine taş gelen köylüler arasında yaralanıp hastaneye kaldırılanlar oldu. Greenpeace Avukatı Deniz Bayram konuyla ilgili olarak... Güvenlik güçlerinin Yırca'daki köylülere uyguladığı şiddet ve kolin şirketinin zeytinlikleri yasalara aykırı bir şekilde yok etmiş olması kabul edilemez. Kömür endüstrisi yarattığı hava kirliliğinin sağlığa etkisinden iş güvenliğini sağlayamayan madenciliğe kadar değişik şekillerde Türkiye'de binlerce insanın hayatına mal oluyor. Bu bölgede bu acıları en fazla yaşayan bölgelerden bir tanesi, Türkiye'nin diğer bölgelerinde aynı şeylerin yaşanmaması için Önlemler alınması gerekiyor. Kolin şirketi ve diğer kümür yatırımcıları sadece zeytin ağaçlarını kesmiyor. Ayrıca gelecek nesillerin sağlığıyla da oynuyor. Greenpeace olarak bu süreçte köylülerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hukuki mücadelede devam edecek dedi. Soma'da var olan kömürlü termik santral Avrupa'nın ikinci en kirletici kömürlü termik santrali ve bölgede yarattığı hava kirliliği pek çok hastalığa ve ölüme neden oluyor. Colin Şirketler Grubu burada ikinci bir santral kurmak istiyor. Greenpeace'in bugüne dek yaptığı bilgi edinme başvurularında Yirca'da kurulmak istenen termik santrale ilgili pek çok hukuksuzluk ortaya çıkmıştı. Manisa İl Tarım Müdürlüğü bölgenin zeytinlik alan olması nedeniyle hukuki mevzuata uygun olarak bu alanda termik santral kurulmasını uygun bulmamış ve izin vermemiş. Buna rağmen çevresel etli değerlendirmesi sürecine Tarım Bakanlığı ve Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün de dahil edilmediği ve köylülerin çet sürecinden haberi olmadığı ortaya çıktı diye konuştu. Bu katliam şirket aleyhine hukuki gelişmelerden şirketin haberdar olmasıyla yapılmış izlenimi uyandı. Zira Avukat Deniz Bayram, Termik Santrali yaptıkları itirazı değerlendiren Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Danıştay, Yırca'da zeytinlik alanın Acele kamulaştırma hakkında yürütmeyi durdurması kararını verdi. Yırca'daki 49 dönümlük zeytinlik alan kömürlü termik santral yapımı için acele kamulaştırılmış. Bunun üzerine zeytinlik sahibi köylüler ve Greenpeace acele kamulaştırma kararına karşı dava açmıştı. Santrali kurmak isteyen Colin Şirketler Grubu dava sürmekte olmasına ve gerekli izinleri almamış olmasına rağmen sabah saatlerinde Colin Şirketler Grubu Alandaki yaklaşık 6 bin ağacı söktü Greenpeace Avukatı Deniz Bayram. Kesilen ağaçlarla ilgili hukuki sorumluluk mekanizmalarının işlemesi için başvurularımızı yapacağız. Yırca'da verilen mücadele zeytinliklerin korunması ve insan sağlığı ve çevreye geri dönülmez zararları olan kömürlü termik santrale karşı bir mücadeledir ve bu mücadele devam edecek dedi. Şirketin dozerleri alana girdi ve 6 bin zeytin ağacı köklendi. 7 Kasım günü aynı zamanda köylülerden 4 kişinin özel güvenlik görevlileri tarafından kelepçelendiği ve 4 kilometre uzaklıktaki bir barakaya kapatıldığı iddia edildi. Yırca mahallesinde yaşayan güvenliği sağlamak için bölgeye gelen askerlerin önüne dizi çekerek adeta yalvardı. CHP milletvekili Özgür Özel ise sabah 6'da teyzelerin feryatlarıyla uyandım. Kalan ağaçların hepsini kesmişler. Güvenlik görevlileri yakın yörelerden toplanmış. Köylü çocuğuna köylüyü üç kuruş için dövdürene lanet olsun dedi. Danıştay akşam saatlerinde yürütmeyi durdurma kararı verdi ve hukuksuzluğu bir kez daha tasdik etti. Ancak giden altı bin zeytin ağacı olmuş oldu ve şirketin bu Danıştay kararından daha öncesinden haberdar olduğu iddiaları ortaya atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tesislerinde şehrin atık sularının ve katı atıkların kullanılarak 2014'ün ilk 8 ayında üretilen elektriğin 5 milyon kilowatt saati aştığı bildirildi. Belediye tarafından yapılan yazı açıklamada Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında dönemde evsel ve endüstriyel atıklardan 1.6 milyon metreküp biyogaz sağlandığı bilgisi verildi. Açıklamaya göre sağlanan bu kaynakla Yılın ilk 8 ayında 2,75 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleşti ve bu üretimin tesisin elektrik ihtiyacının %67'sini karşıladığı kaydedildi. Belediyenin katı atık depolama tesisinden sağlanan metan gazı sayesinde ise aynı dönemde 2,25 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Açıklamada değerlendirmesi yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan şöyle demiş. Bir zamanlar vahşi çöp depolama sahaları metan gazı patlamalarıyla anılırken bugün biz düzenli çöp sahamızdan hem elektrik enerjisi üretiyoruz hem de çevreyi koruyoruz. Çöplerin etrafa koku yaymasını, diğer canlı türleriyle çevreye mikrop saçılmasını engellediğimiz gibi ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz demiş kendisi. Ancak tabii ki en önemli şey hiç atık üretmemek, sıfır atık politikaları üretmek, önemli olan bu çöpü hiç üretmemek suyuysa hiç kirletmemek. Burada tehlikeli kimyasalları, deterjanları kullanmamak ve temiz suyu aldığımız gibi temiz olarak geri vermek ve ambalajlar dahil her türlü çöpten artık kurtulacak mekanizmaları kurmak. Yeşil ve barış dolu bir kesegen direkleriyle esen kalın.